çekeste ve kainat. Bugün 23 Aralık çarşamba. Yıl 2015, ay 12, gün 357. Kasım 46. 1437 Hicri Rebiülevvel 12, 1431 Rumi Aralık 10. Soğuklar. Büyük Saatli Marif Takvimi Yes, açık Radio 94.9 Açık ve Açık Gazete Programı başladı Ömer Madra Can Tonbil ve Selahattin Çolak'tan oluşan Ekipler bir litesiniz Emre Gümüşer de bize destek veriyor Günaydın, Günaydın. Kraftwerk Grubundan Computer abadlı adlı Şarkıyla açılışımızı yaptık Bir bölümünü çaldık Ve bu bilgisayar aşkı Üzerine Parçayı da Eduardo Galeano'nun Aynalar kitabından takip edelim, neden çaldığımızı anlamak için. Aynalar Eduardo Galeano Çeviren Süleyman Doğru Sel Yayıncı Ada'nın Yaşları 18 yaşındayken öğretmeninin kollarında kaçar. 20'sinde ev işlerine karşı meşhur beceriksizliğine rağmen evlenir ya da evlendirilir. 21'inde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 teşhisi koyarlar aslında kanserdir 1852'de 36'sındayken ölür yüzünü hiç görmediği babası şair Lord da bu yaşta ölmüştü bir buçuk asır sonra ona duyulan saygıyı göstermek için bilgisayar program dillerinden biri Ada diye adlandırılır <Gülüyor>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 Evet, bilgisayar program dillerinden birine Ada adı verilmiştir. Ada Lovelace'ten bahsediyoruz. Daha doğrusu Eduardo Galeano Ada'nın yaşları bölümünde bu devrimci öncü kadın bilim insanını Anıyor Ada Lovelace en ilk bilgisayar programını yapmakla ünlü. Herkes biliyor bunu. ...mucit Charles Babbage'la... ...arkadaş... ...ada... E, ...analitik makinesiyle... ...ta 1842'ye varıncaya kadar... ...büyük bir ilgiyle izliyor... ...sonunda da... ...İtalyan matematikçisi Luigi Menabrea ile... E, ...Menabrea'nın tanımını... ...bir... ...çeviri tercüme ile... E, ...buluyor... ...yani... ...kendisine mal ediyor... Ve Babbage'de ona Adelab'la ise diyor ki e, bu makaleyi biraz daha genişletirsen iyi olur diyor. Çünkü çok iyi anlıyorsun meseleyi. Ve böylece daha bu meseleyi çok iyi anladığı, iddia edildiği, söylendiği sırada kendisi zaten birkaç e, bilgisayar yazılım programı yazmış bile son derece erken bir tarihte kendisi hakkında böyle bilgiler var. Evet. o Yani o tarihten bu tarihe neler e, geldiğini, neler şu anda olduğunu merak edecek olursanız ilginç bir haber daha var şu anda önümüzde. E, Falcon 9, Falcon 9 adlı e, araç, uzay aracı taşıdığı 11 uyduyu yörüngeye yerleştirdikten sonra dünyaya dönmeyi başarmış. Ne var bunda diye soracak olabilirsiniz. Ama uzaycılık tarihinde ilk defa e, bir e, uzay aracı dikey olarak inmeyi başarmış. Dikey bir şekilde inmiş. Normalde yatay bir şekilde uçak gibi iniyorlardı ya bu sefer dikey bir şekilde inmiş aniden kalktığı gibi. Bunun bir ilk olduğu söyleniyor. Ve bir devrim yaratacak nitelikteki bir gelişme olduğu da söyleniyor. Evet. Çünkü taşıyıcı roketlerin tekrardan kullanılması söz konusu burada. Yani Tasarruf da edilecek o zaman. Yani daha uzun e, mesafelere de gidilebilecek belki de. Güzel bir silaha da dönüştürülebilir aslında. Yani tarafından niye bakıyorsunuz ki? Düşünseler Mars'a gittiğimizi. Zaten bir an önce onu yapmakta fayda olabilir. Başka devrimlerden de bahsedeceğim şimdi. ya yani ihtiyaç duyulan başka devrimlerden bahsedeceğim. Ama ona geçmeden önce tarihte bugüne bakalım. 1453 yıl önce bugün 562 tarihinde Milattan sonra Ayasofya, o zamanki adıyla Konstantinopolis'te. Yeniden açılmış bir dizi depremle çöküşe doğru gitmişti. Orijinali çökmüştü, yeniden inşa edildi bugünkü haliyle. Duruyor şimdi bir mimarlık şaheseri devrimi olduğu da söyleniyor. 962 yılında tarihte bugün, Arap-Bizans savaşlarında... Gelecekte imparator Bizans imparatoru olacak olan Nikoforos Fokas komutasındaki Bizans birlikleri Halep şehrine taarruz etmişler. Halep bugün de taarruz altında. 962'de de taarruz altındaymış. 1443 yıl önce de. Ve e, 1876'da bugün e, İstanbul Konferansı, Konstantinopolis Konferansı, e, Balkanlarda siyasi reformlar yapılmasıyla işte evet, teşkilatı esasiye vesaire reform durumları Osmanlı İmparatorluğu'nda ve bir İstanbul Konferansı da yapılmış. Bir de hatırlatma yapalım. Hı hı. Türkiye'de ilk kez bir devlet üniversitesi bünyesinde Bizans uygarlığı ile ilgili çalışmalarda çalışmalar yapacak bir merkez kurulmuş oldu. Boğaziçi Üniversitesi'nde kuruldu bu Bizans Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi. İşte Bizans'ın tarihi, kültürü, sanatı ve arkeolojisine dair pek çok çalışmalar yürütecek ve böylece Orta Çağ Anadolu ve Balkanları, İstanbul ve Osmanlı tarihiyle kendi kültürüne de ışık tutmuş olacak. İşte yapay basit sorunlarımızı geçersek. Murat de yazıyordu 12 Aralık'ta. Bakalım Bizanslı saklama alışkanlığından vazgeçebilecek miyiz? Kaç zaman içinde vazgeçe vazgeçebiliriz diye soruyordu. 15-20 yıl oluyordur. Birisi adını Konstantin'ye koydu. Bir dergi yayınlamaya başlamıştı diye aktarıyor hikayeyi. Bir şekilde yasakladılar, engel oldular. Oysa Osmanlı çağında Konstantiniye adı hep kullanılmıştır. Osmanlı, Romalı Konstantin'in kurduğu kent şimdi benim başkentim demiş ve bundan gurur duymuştur. Bu fütuhat övüngenliğine dönüştüğü zaman gene çirkin olabiliyor elbette diye söylüyor Murat Belge. Ama ne ama ne olsa bir medeniyeti tarihten kazıp çıkarma çabası kadar çirkin değil demiş. Bununla alakalı çeşitli <gülüyor> haberler de var. Buranın yani bu yeni araştırma merkezinin yapılacağı yerde tekkeyi, araştırma merkezine çevirdiği gibi Yeni Şafak Gazetesi'nden Yeni Akit Gazetesi'ne kadar birçok dezenformasyonun haberinde görebilmek, bilgisini görebilmek de mümkün. Evet, Ama böyle bir başlangıç var. Kendine göre yapmak istiyorsun evet. tabii. Kazı kazan açık gazete programında yıllardan beri işte bu, bu, bu gibi bilgileri önden ortasından programın ya da sonunda okuyarak bu tarihin silinmesini kazıyıp hafızalardan yok edilmesini önlemeye de çalışan naçizane küçük çalışmalarımız da oluyor evet. her zaman bu konuda başka türlü yani gerçeklikten başka bizi kurtaracak hiçbir şey olmadığını da şey yapalım ve devam edeyim yani Konstantiniyede veya Sofya'yı onun adını da değiştirecek miyiz camiye çevirerek bu işi halledemeyiz başladık Mars'tan Bizans'a uzandık şimdi evet. gündelik gerçekliğe geliyoruz Hayır. o oh, iyi. Geleceğe yönelik yeni çalışmalarımız var. Bir kere çok önemli bir açıklama geldi tarihte. İlk defa oluyor. E, antibiyotik kullanıyorsunuz değil mi? Kullanmamaya çalışıyorum. İyi. Başka tanıdığım bazı isimleri lazım diye bazı arkadaşlarımız var. Evet evet. Var, genç arkadaşlarımız. Şimdi Birleşik Krallık'tan, Britanya'dan bilim insanları son antibiyotiğe e, direnişli E. coli e, genini bulmuşlar. iki domuz çiftliğinde. Yani ne, ne, bir daha anlatabildim mi? Önemli. Anladım. Antibiyotiğe direniyorlarmış. Kolibasili. Evet. E. coli dediniz. Kolibasili. Onu hatırlamaya evet. çalışıyorum. E. coli. Tamam. Yani iki bir domuzdan, iki de ayrı hastadan alınmış. Ve böylece en son çare olarak kullanılan en yaygın antibiyotik de tarih oluyor. Bunun önlemini bilmem kavrayabiliyor muyuz hep beraber? Yani önde gelen bir bu konunun önde gelen araştırmacılarından Colin Nunn'un Antibiyotiklerimizi koruma ittifakı denen örgütün de kurucularından birisi demiş ki kolistin ve bütün antibiyotiklerin insan tıbbında ilaç kullanımında son derece büyük önem taşıyan bütün antibiyotiklerin e, tarımda özellikle kullanılması hemen yasaklanmalı demiş. Hı. Yani bütün tavuklara, hayvanlara, domuzlara, sığırlara, iri ufaklı kazlara, ördeklere herkese her hayvana veriliyor ya antibiyotikler. Bol bol yiyelim evet. diye. İnsanlar bol bol yesin diye. Bunun de devamı gelemeyecek demiş ve bu çok çok önemli bir haber. Britanya'da hükümete de yardımcı olan bilim insanları MCR1 diye adlandırılan bir gen bulmuşlar. Bakterilere, kolistine, kolistin maddesine, antibiyotiğine karşı direnme gücü veriyorlarmış. Hmm. Veriyormuş. Yani bu kolistin de diğer antibiyotikler çalışmadığı zaman doktorların başvurduğu son çareymiş. Şimdi bu da düşüyor. Bu cephede düşünce. Önce geçen ay Çin'de keşfedilmiş ve son birkaç hafta içinde de bu direniş geni, dirençli gen Danimarka'da, Fransa'da, Hollanda'da, Portekiz'de ve bazı Asya ve Afrika ülkelerinde de bulunmuş. Yani ton son derece yanılıyor. Böylece antibiyotik uzmanları e, şimdi geliyor. Hazır mısın? Kemerin, kemerinizi bağladınız mı Selahattin? Le? Evet yani dünya çapında bir süper mikrop bu önlemek için neredeyse çok son şeyi aşıldı diyorlar. Yani galiba çok geç kalındı diyorlar. Yok mu? Ç umut yok mu doktor bey? Ee, hemen yasaklanması lazım. Zaten tarım... Ama yani Tarım endüstrisi konusunda, hayvancılık endüstrisi konusundaki düşüncelerimi zaman zaman paylaşıyorum. Evet bir sorum da var benim bu konuyla alakalı. Yani şöyle demişler ben hemen şunu söyleyeyim sorunu sormadan önce e, gerçekten son son dakika belki de çok geç demişler. 10 yıl önce başlatmalıydık araştırmayı ve hala da monitör edecek yani denetleyecek bir sistemi kurabilmiş değiliz diyor. David Brown konuşmuş bunu da BBC'ye falan da söylüyorlar antibiyotik araştırmalarının başında olan birisi ve %50 şansımız var en önemli antibiyotiği kurtarmak Hı -hı. için ama bunu yapabilmek için tarımda kullanılmasını tamamen yasaklamamız gerekiyor Hı -hı. demiş. Yani. Ama tarımda kullanmayınca hayvancılık <gülüyor> bitiyor çünkü hayvanlar hasta olup ölüyor o zaman hayvancılar para kazanamıyor. Evet işte yani siz şu anda Mars'a gidişten bahsediyorsunuz ama şu anda durum Bizans'ın ortasında kal kalmış bir halde duran e, bilim insanları da değil. Üreticiler. Sen bahsettin Mars'tan ben değil. Yani ama aradaki farkı göstermeye çalışıyorum. Bir yerden bundan bahsediyorsunuz ama şu andaki sorun şu. Türkiye'deki hayvancılıktaki en büyük sorular işaretlerinden bir tanesi bu. Bu soruyu size de dile getirmek istiyorum. Sormak istiyorum daha doğrusu. Eğer cevabınız varsa. Artık tavuklara tavuk yedirilmeyecekmiş. Yani o şeylerin arasında böyle... ...ufak haznelerin arasında sadece kafaları... ...dışarı çıkabilecek bir şekilde... ...yem kemiren tavuklara artık tavuk eti... ...yedirilmeyecekmiş. Tavuk sakatatı. Yam yam tavuklardan kurtuluyor muyuz? Tavuk sakatatından elde edilen yemlerin tavukları yedirilmesini yasaklayan tebliğ 5 yıllık geçiş sürecinin ardından 1 Ocak'ta resmen yürürlüğe giriyormuş. 5 yıldır bunu düşünüyorlarmış. 5 yıldır tavuklara tavuk yedirmeyelim diye düşünüyorlarmış. Ne kadar kara kara nasıl yapacağız bu işi diye düşünüyorlarmış. Tarım Bakanlığı yetkilileri firmaların engelleme çabaları beyhude ifadelerini kullanmış. 5 senedir söylüyoruz bunu alsaydınız hazırlanamadık gibi bir gerekçeyle karşımıza gelmeyin bundan sonra diye soruyorlar söylüyorlar uyarıyorlar daha doğrusu kızıyorlar da. Tavuk yetiştiricilerine sorduğu soru da şu. Ben de sizden bir yardım istiyorum ne yapabilirler diye. 1 milyon tonluk tavuk sakatatını nasıl bertaraf ederiz diye soruyorlar. Yok bunun yolu ama bence biz... toz haline getirip burunlarının içeri çekseler olmaz mı? Kafa yapmak için değil mi? Evet. evet tavuk sakatatından madem bu kadar meraklılar tavuk etine bu kadar da kutsuyorlar Tavukları yaptıkları işi. Için... Tavukları zaten tuzlu su, antibiyotik, cıva ve başka şeyle dolduruyorlar. Evet. iyi kafa yaparlar dolduruyorlar. Evet yapabilir yani. Biz avluda tavuk yetiştirmeye başladık Selahattin. Fitil yoluyla alsalar mesela tavuk yetiştiricileri olabilir mi? Tabii. Öyle yapıyor. Tavuk sakatatını böyle sıkıştırıp sıkıştırıp. Evet. At, at. evet. Yani daha fazla e, çalışma yapılması da acilen gerekiyor demiş. Bu konunun en büyük uzmanları konuşuyor. Demin adını yanlış söyledim. ilk adını. Galli herhalde. Koylin Nunan. ...ve şey demiş. Çok daha fazla şey yapılması gerekiyor demiş. Hiçbir şey bir kere derhal yasak gelmesi lazım. Bütün tarım şeylerine. Bunun yapılabileceğine inanıyor musunuz? Şimdi bir sorum da benim. İnanıyor bu. muyum? Teoride evet. mi, pratikte mi? Pratikte. Bu yapıla derhal yasak gelebilir mi? Dünyanın en türevli küçük... kullanılmasına mı? Evet. Tarımda. Tarımda. Evet. Tamam, o zaman mesele yok. Ama Zaten yani bundan başka Hiçbir şey kurtaramaz. Ee, Biraz zorluk çeksek de yine aynı şekilde kurtarabiliriz galiba Paşa'yı. Alemini diyor. Yüzde elli ihtimal varmış işte. Ve gereksiz bir antibiyotik kullanımı var. Rutin. Bunun tamamen yasaklanmalı. Büyük ve küçük baş hayvanlarda, tavuklarda filan hepsinde. Ee, bu trendi durdurmamız lazım. Ve hayat kurtaran ilaçlarımızın önümüzdeki kuşaklar boyu, nesiller boyu, ...sağlam kalabilmesi için... ...tek yol budur demiş. Ve tohum tekerini kırmak lazım bunu yapmak için de aynı zamanda. Fotoğrafını görmek ister misin? Basili. Yani... yani basilin. ...bu kadar kendinizi tohuma bağımlı... ...daha doğrusu bir defa ürettikten sonra... ...tekrar çıkmayacak tohuma... ...kısır tohumları bağımlı hale getirdikten sonra... ...antibiyotik değil başka şeyleri de getirseniz... ...kar etmiyor. Sürekli bir bağımlılık hali içerisine giriyorsunuz. Monsanto'nun temel olarak yaptığı şey de bu galiba... Evet, ama Monsanto'nun ve herkesin dayandığı en temel şey de bütün bu şirketlerin insanlar nasıl olsa et ve tavuk ve diğer şeyleri yemekten vazgeçmeyecek. Onun için dayarız biz tohumu diyorlar. Halbuki, yem olarak. <gülüyor> Hiçbir şey için geç değil. Ee, Kanada'da Winping Üniversitesi'ndeki öğrenciler arkeolojik bir kazıda toprağa gömülü bir kap dolusu tohum buluyorlar. Ee, ve ondan sonra düşünüyorlar bunu ekebilir miyiz diye. E, ekiyorlar e, bütün hepsi filizlenmese de aralarından bazıları devasa ve soyu yüzyıllarca önce tükenmiş olan bal kabağı şeklinde e, aynen doğanın gerçek ortaya. anlamda e, her zaman bu mucize filan değil doğa böyle çalışan bir şey bir, sorun kıymetini İnsanın, bilmemek e, bir de kafayı yemezseydi pazarlığa girişmezdi ben, biraz aşağısı olmaz mı abi ben antibiyotiği de yaparım ...tavuğumu da yerim, balığımı da... ...sığırımı da yerim, bifteğimi de... ...ve yaşarım demekten... ...vazgeçmek... Yani. ...mümkün mü, değil mi? Bir başka... ...çok önemli bir açıklama daha var... ...şimdi sen... Sürekli itiraz ediyorsunuz siz. Exxon Mobil Bizim, bunu bize yapmamalıydı diyorsunuz Selahattin'le. Evet. Evet yani bu ayıp etti diyorsunuz. Exxon Mobil yıllardır, on yıllardır durdurdu. Kırk yıldan beri e, küresel ısınmayı öğrenmemizi reddetti. E, öğrenmemizi engelledi. Sakladı, sümen altı etti, gizledi. Çeşitli diğer evet. şeyleri de söyleyebiliriz. Ben tanımlamaları. Şi, evet ben şimdi size karşı çıkacağım. Yapmamış yani. mı? Ya boşta bizim görmemişiz. Yok. O da değil. Ama Exxon ne ki? Diğerlerin hepsi de yapmış. Hepsi mi yapmış? Evet. Bütün Volkswagen'e benzedi gene hepsi. Evet, o da öyleydi öyle. ya. diye de yaptı ama diğerleri de yaptı. Sonradan ortaya çıkıyor. Ama ilk ilk olayı ortaya çıkaran Exxon's. Inside Climate News sitesi var. Fevkalade iyi çalışan bir site. İklim yani iklim haberlerinin iç yüzü diye şey yapabiliriz. Yeni bir araştırmacı ee, gazetecilik şahitleri çıkmış. Nila enerji yapmış bunu. Ve salı günü dün yapılan bir açıklama ve aşağı yukarı 1979'dan beri bildiğin bütün şey şirketleri ee, yalnız ExxonMobil değil. Fosil yakıt şirketleri. Evet fosil yakıt, evet. yakıt şirketleri hepsi araştırmalarını yapmışlar zaten. On yıllardır bütün petrol, doğalgaz şirketleri karbon emisyonlarının, karbon salımlarının iklim üzerinde ve gezegen üzerindeki etkilerini gayet iyi biliyorlarmış zaten. Tamam. Ve son değil mi sadece gezegeni pişiren, kavuran olayı bilen? O zaman müsaadenizle şu soruyu sormaya sormak istiyorum ben de. E, madem böyle bir şey biliniyor... Bunu sadece şirketler mi biliyor? Bir bilim insanı çıkıp da ya böyle bir şey var deyip demesi için 1980'leri gelmesini mi bekleyecekti dünya? Kim bilmak gibi demişti değil mi? İlk açıklayanlardan bir tanesi Bilmak gibi miydi? Neyi? İklim değişikliğinin böyle bir problem olarak dünyanın tepesinde salındığını. Yani şey olarak bizim anlayabileceğimiz dilde evet, kitap şekliyle. Yoksa bilim End of the dünyası, galiba. End of Nature evet. Aha. Ya ama e, bir şekilde bunun bilim insanları tarafından dile getirilmesi de gerekiyordu galiba.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 Niye bu kadar e, ExxonMobil gibi şirketlerin bunu önemini kavrayıp da kamuoyunu kavramlayamayaması gibi bir durum söz konusu olmuş peki? E, çünkü onlar e, çeşitli insanları tutup lobi faaliyetleriyle bunun yok canım haberlerde Aslında... göstermeyin, kitaplarını basmayın evet, bilim insanlarıma teşvik vermeyin tabi aynen öyle Anladım, tamam. bak şirketleri veriyorum adlarını Evet. E, şeyde kurulmuş daha 1970 bir birlik mi kurmuşlar bunları gizlemek için? Tabii. Aralarında kendi komite Aa, mi kurmuşlar bunları gizlemek Hayır. Önce adı karbondioksit ve iklim. Ee, i̇klim görev gücü. Adı da güzel. Ve ondan sonra 1980'de adını değiştirmiş. İklim ve enerji görev gücü diye. Ve araştırmacıların hangi şirketlerden biliyor musun? Exxon Mobil. Mobil. Exxon. Mobil. Onlar o zamanlar ayrı. Chevron. Sonra dünyanın en büyük Amoco, şirketi olacaklar birleşe. Philips. Pardon. Philips mi? Evet ama Konoko Philips'in Philips'i. Başka iyi tamam bir Philips Bu Texaco, Shell, Sanoko ve Sohio. Başkaları da var ama. Ta 1979'da e, temel maddeyi de yazmışlar. Karbondioksit üzerine ilk iklim değişikliği ilk etkileri, açık etkileri Belir, belir, yakında belirir demişler. Daha belirirken yazmışlar bunu ve yükseliyor demişler. Ve 1980'de bir toplantıda da Stanford Üniversitesi'nden bir profesör anlatmış üyeleri. Mahvolur dünya falan diye <gülüyor> anlatmış. Bunun Hı, o öyle mi demişler? <gülüyor> evet. Yo, çok karlı. Biz devam edelim demişler hepsi. Bu da böyle. Peki. Yani. Ama kurtuluş yakın merak etmeyin. Şimdi etmeyeyim. ilaç şirketlerini geçtik, tarım endüstrisini, tarım endüstrisi ve ilaç şirketlerine değindik. İkinci olarak bu antibiyotiklerde, e, enerji şirketlerine de değindik. Kaldı kim? Kömür. Kömür, evet. Sabah e, sabah. Avustralya'da bir de çok iyi bir e, araştırma daha çıkmış e, ve Avustralya'nın çevre bakanı Greg Hunt Tamam demiş. Büyük kömür terminalini limanını yapıyoruz demiş. Abbot Point'te. Queensland'ın kuzeyinde. Yani yeryüzünün en büyük mercan kayalıkları. Uzaydan görünen organizmayı yok edecek. Bütün hafriyatı da oraya atacaklar limana. Kömür için. Ve e, Galile havzası deniyor buraya. 16 milyarlık bir 16 milyar dolarlık ...karlı Kâr bir şey var... E, ...kömür madeni... ...işletmesi var... ...o da devam ediyormuş... E, ...kömür konusundaki memleket hasretinizi giderebilir miyim? Gider... ...Manisa'nın Soma ilçesinde... ...301 madencinin yaşamını yitirdiği... ile ilgili davada devam ediliyor... ...8'i tutuklu 46 sanık var davada... Akhisar Ağır Ceza Mahkemesi'nde... ...2 günlük aradan sonra kaldığı yerden... ...devam edilmiş davaya... ...duruşmada bu sefer makine mühendisi Tolga Bayar... ...dinlenmiş... Üretim baskısı olduğunu itiraf etmiş kendisi. Akisar Ceza Mahkemesi'nde görülen davada ifade veren makine mühendisi Tolga Bayer diyor T24'ün haberinde. Üretim istenilen seviyede olduğu zaman prim aldıklarını, kotonun altında kalması durumunda ise ücretlerine kesintiye gidildiklerini ve bu yüzden de sürekli ama sürekli çalıştıklarını söylemişler. Budur. Budur işte. Türk e, şeyde açıklama da yapıldı. Kim yaptı açıklamayı? Türk Taş Kömürü, e, Kurumu. Ocak ve Kasım dönemlerinde KDV hariç 182 milyon 780 bin 96 kuruşluk 96 liralık pardon 832 bin 314 ton kömür satışını gerçekleştirdiklerini açıklamışlar. Ben, ben ama iyi haberi vereyim hemen. Bu çok kötü tabii verdiğin haber ama. Sattıkları buna... yerler neresi işte? Bu termik santraller. Evet. Dem Çel Demir çelik fabrikaları falan. Emirlik Bir de vatandaşlar. Büyüme. Ee, onlar ısınmak için o, kolay o. Katargası geliyor zaten, likit. Ben çık, ama çık, asıl mısın? büyük şeyi veriyorum. Nedir? Haberi, bütün bunlar duracak çünkü Paris'te bütün ülkeler 196 ülke bir araya geldi ve bunu durduruyoruz. Evet. Ne kömürü? Kömür lan dediler. Bunu iklim içinde de konuşuyoruz bol evet. bol. Yani Avustralya'da bu kömür dünyanın en büyük limanını yaparken ama ayrıca Paris'te de. Durduracağız dedi. Bir dönüm noktası kabul ediliyor biliyorsun. Ve Türkiye'de INDCC'nin niyet katılım mektubunda verdi. Herhalde bunları kaldıracak. Ama yani o. sadece kömür üzerinden de görmeyin. Sanki oraya kömür dökülmese ya da kömür atıkları oraya bırakılmasa şeyler parçalanmayacak. Mercan kayalıkları parçalanmayacak. Geçtiğimiz cuma günü konuşuyorduk hatırlıyor musunuz? Sizin evet. öneyle Çinli balıkçıların tırtıkladığı mercan kayalıklarını. Onunla alakalı haber de var mesela BBC Türkçe'de onu da Türkçe'ye çevirmişler. Palawan adasında Filipinli belediye başkanı Filipinlerin güneyindeki Spartly Adası yakınlarında mercanların Çinli balıkçılar tarafından kasten tahrip edildiğini söyleyip bizim mercanlarımızı yok ederek bizi cezalandırıyor gibi davrandı. Pervaneleriyle mercan vede... kayalıklarını kırmaya, kırmaya çalışıyorlarmış. Tamam. De Peki neyse ben günün iyi haberini vereyim. İstiridiği için. Bekliyordun değil mi? Günün iyi haberini. Hayır evet. bekleme. Bugün iyi haber istemiyorum. Yok söylemeyin. Ama <gülüyor> <gülüyor> neyi şaka Katran kumullarının e, akışını ya, durdurmak için aktivistler ne yapmışlar? Baya vanalı gidip ah. Kanada'da vanaları kapatmışlar. Kendilerini de vanalara kilitlemişler, oh, zincirlenmişler ve el ile durdurmuşlar zaten Embridge şirketinin 9. hat boru hattını durdurmuşlar. 3 Kanadalı aktivist ...gözaltına alınmışlar ama... ...bu ıı, tek yol olarak görülüyor... ...zaten ıı, bunu da konuşuruz... ...iklim evet. içinde... Yani ...Bilm Akkeban ve diğerlerinin söylediği... ...tek yol... Iı, ...Mayıs'ta başlayan... Iı, ...Mayıs'ta başlayacak olan... ...dünya çapındaki bütün kömürüne de... Iı, hayvancılık endüstrisi var mı bilmiyorum ama petrolle de zift kumuluna da hepsine karşı evet. çıkacaklar. Yani karşı çıkılmadığı takdirde, yani insanlar sokaklara çıkmadığı takdirde şey Paris'teki anlaşmanın genel olarak sivil toplum üzerine yüklediği anlamda bu. Bunları yaptırmak için sokağa çıkmak gerekiyor ve talep etmek gerekiyor. Bunları yapmadığınız takdirde 3 milyon askerli İslam ordusu koalisyonu sizin için yapacak gibi durmuyor. Durmuyor evet. Yani sizden başka yapacak kimse yok. Evet, şimdi ara veriyoruz. Sabiha Havalimanı'nda patlama var. 2 yaralı biri ağır. Detayları gelmedi o haberin önce. İki şehit var Bitlis'ten Sehi Ormanları bölgesinde. Şırnak'ta terör saldırısı bir polis şehit var. Tarsus'ta sokağa çıkma yasa protestolarında 15 yaşında bir çocuk öldü. Diyarbakır'daki olaylarda 16 yaşında bir çocuk öldü. Abluka'da bir haftada 18 sivil ölümü oldu ve sosyal medyada paylaşılan şeyde jandarma özel harekat görevlisi harabeye dönmüş bir okul içinde tahtaya yazılmış eğitim sırası bizde mesajıyla poz veriyor ve Rus uçakları Türkmen köyünü vuruyor. 3 ölü 10 yaralı var Demirtaş'ın da aralarında bulunduğu 3 HDP'li ve 2 DTK'lı hakkında soruşturma başlıyor. Anayasa Mahkemesi başvuran milletvekilinin HDP'nin sokağa çıkma yasakları ile ilgili talebini milletvekili Ankara'da oturuyor diye ikametgahı Ankara'da diye reddediyor. HDP'de hendeklere karşı görüşün ağırlık kazandığı bir var partiden çağrı bekleniyor. Ve e, Türkiye'de e, Güneydoğu'da esnafın ve iş çevrelerinin Heci hikayetleri var Ranting cinayetinin Tetikçisi o gün samasta Olay yerinde izleyen siyah pantolonlu Kişinin kimliği gene Tespit edilememiş Tübitak çözememiş samastın gözcüsünü Medyaya darbe Davası da başlamış Durumda tahşiye Davasında da tuhaflıklar Var bazı isimler Kendi haberleri olmadan davaya Müşteki olarak yazılmışlar yani sonuçta 44 çocuğun öldüğü, 52 çocuğun yaralı olduğu bir listede var elimizde. Evet. Işitle sınırda da kirli ilişkilerde bir yıldır Rumen altındaymış. Bunları e, konuşmaya devam edeceğiz bir aradan sonra. Açık gazete. your touch and ring ...Chad Baker... ...The Thrill Is Gone... ...işin keyfi kaçtı... ...niye uyduralım... ...kaçmamış gibi yapalım... ...diye hüzünlü bir... ...şarkıyı seslendirdi ve... ...aynı zamanda hem şarkı söylüyordu hem de... ...trompet çalıyordu zaten... ...önemli bir trompet... ...üstadı aynı zamanda da... ...caz şarkıcısı... Chet Baker... ...Chesney Henry Baker Junior ama... Herkesin bir diye adıyla Chet Baker'ın doğum gününü bu şekilde kutlamış olduk. Kendisi 23 Aralık 1929'da doğmuştu. 1988'de e, hayata veda etmemiş olsa bugün 86 yaşında olacaktı. Me rahat Hatta melankolik diyebileceğimiz bir tarzı çok önemli. ...bir şekilde ön plana çıkartmıştı... ...Cool Jazz diye de adlandırılan... ...1950'lerde... ...Önemli bir... ...müzisyendi... ...bir otel... ...balkonundan... ...Amsterdam'da düşerek öldü... ...1988'de... ...ona da bir günaydın dedik... ...ve devam ettik Açık evet. Radyo'da... ...Açık Gazete'ye... Gerçekten keyfinizi kaçıracak ve... Oturduğunuz yerde huzurlu bir şekilde oturmanızı engelleyecek olan bir listeyi şu anda aktarayım mı size vaktimiz evet, varsa. Inşallah. Diyarbakır'da Beytullah Aydın 11 yaşında. Şırnak'ta Hasan Nerse 17 yaşında. Yine Şırnak'ta Mehmet Hıdır Tamboğa 15 yaşında. Ağrı'da Emrah Muhammed Aydemir 14 yaşında ve Orhan Aslan 16 yaşında. İstanbul'da Fırat Elma 16 yaşında. Şırnak'ta Baran Çağlı daha 7 yaşında. Şırnak'ta yine aynen Emin <gülüyor> Yanaş 10 yaşında. Şırnak'ta Adem İrtegün 16 yaşında. Mardin'de Mazlum Tuğran 16 yaşında. Diyarbakır Silvan'da Fırat Simpil 13 yaşında. Hakkari'de Ali Kaval 18 yaşında. Şırnak'ta HB 16 yaşında. Barış İşcan 16 yaşında. Şırnak'ta Muhammed Tahir Yaramış 35 günlük daha. Şırnak'ta Cemile Çağırga biliyorsunuz buzdolabında saklanmıştı. Ölü bedeni 13 yaşında Hakkari'de Minlal Kerim'i 10 yaşında Şırnak'ta Osman Çağlı 18 yaşında Şırnak'ta Ömer Magi 12 yaşında Şırnak'ta Said Nayici 16 yaşında Şırnak'ta Zeynep Taşkın 18 yaşında Şırnak'ta Bünyamin İr İrci 14 yaşında Şırnak'ta Selman Ağar 10 yaşında Diyarbakır'da Ruken Demir 18 yaşında Mardin'de 9 yaşındaki Tahsin Uray Van'da ...18 yaşındaki Vedat Balık... ...Diyarbakır'da 16 yaşındaki Bilal Mengil... ...Diyarbakır Bismil'de 8 yaşındaki... ...daha 8 yaşındaki Elif Şimşek... ...Diyarbakır Bismil'deki Berat Güzel 12 yaşında... ...Diyarbakır'da yine Vedat Akçan'ım... ...16 yaşında ve Deniz Soy ismi belirtilmemiş... ...17 yaşında... ...Van'da 16 yaşındaki Ömer Faruk satılmış... ...Diyarbakır Silvan'daki... ...9 yaşındaki Hasan Yılmaz... ...Yüksek Hava'daki Adem Sevinç 17 yaşında... Ankara'da Veysel Atılgan 9 yaşında Diyarbakır'ın Sur ilçesinde Helinçen 12 yaşında Adana'da Tevriz Dora daha 3 yaşında Mardin'de İdris Cebe 18 yaşında Yüksekova'da Azat Ertaş 16 yaşında Yine Yüksekova'da Diyar Akın 12 yaşında Silopi'de Mustafa Aşlı 16 yaşında Hakkari'de Çetin Dara 18 yaşında Diyarbakır'da Ferhat Doğru 18 yaşında Hakkari'de Mehmet Reşit Arıcı 18 yaşında ve son olarak da Nasip Yeşil 18 yaşında Silopi'de hayatını kaybetmiş. Bu 26 Temmuz 2015'te 30 Kasım 2015 tarihleri arasında çatışmalarda öldüğü beyan edilen çocukların listesiydi. Evet. Cumhuriyet Gazetesi'de bir bilançöle. Nereden aldın bu haberi sen? Ben bu haberi bizim ekipten Demet Hakman'ın gönderdiği silahlı çatışmada silahlı çatışmanın sürdüğü illerde çocukların durumu adlı rapordan e, doğrudan aldım. E, hazırlayan da Humanist Büro tarafından Savaş istemiyoruz, çocukları öldürmenizi istemiyoruz girişimiydi. Evet. Bunu da belirtmek önemli. Cumhuriyet Gazetesi de bugün manşetinden vermiş zaten. Güneydoğu'daki çatışmaların bedelini Türkiye'nin geleceği ödüyor diye ölen çocukların fotoğraflarını Koyarak üstte ee, ve 44 çocuk öldü 52 çocuk yaralı savaş istemiyoruz çocukları öldürmenizi istemiyoruz girişiminin araştırması bu vahim tabloyu gözler önüne seriyor. Evet bu raporun amacı da 26 Temmuz tarihinde Diyarbakır'da bir gösteriye müdahale eden polislerden kaçarken saklandığı binanın 7. katından düşen Beytullah Aydın'ın hayatını kaybetmesinden bugüne kadar geçen sürede Hayatını kaybeden, yaralanan çocukların ve onların başına bu sonuçların gelmesine neden olan olayların görülmesini sağlamakmış. Burada, evet. Bu raporu internet üzerinde görebilmeniz mümkün. Daha detaylı bir şekilde evet. bakmak istiyorsanız. Cumhuriyette de görebilirsiniz bugün. Ayrıntıları evet. var. Bu arada da yeni bilgiler de bir peş peşe geliyor. Acı haberler. Sabiha Gökçen Limanındaki patlamadan fazla bir bilgimiz yok yeni ama... ...sebebi henüz belirlenemeyen bir patlama... ...iki temizlik görevlisi... ...her zaman genellikle görüldüğü gibi... ...yoksul kesimleri vuruyor öncelikle tabii... Evet. Ee, ...ve... ...şaşırtıcı bir şey yok... ...patlamada havalimanı... ...temizlik personelinden... ...Canan Çelik Burgucu 33 yaşında elinden... ...Zehra Yamaç da... ...30 yaşında bir kadın... ...başından yaralanmış... ...Zehra Yamaç'ın... ...durumunun ağır olduğu öğrenilmiş... <gülüyor> Sebebin belirlenmesi için çalışmalar devam ediyor. Bu e, sabaha karşı saat iki sularında bir uçağın ön tarafında iki kişinin temizlik yaptığı sırada olan bir patlama, Pegasus havayollarının yapılan açıklamada saat iki sıfır beşte 23 Aralık 2015 Çarşamba. İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçak park sahasında henüz sebebi belirlenememiş bir patlama gerçekleştirmiştir diyor. Alana yakın bir Pegasus uçağında bulunan iki temizlik görevlisi arkadaşımız yaralanmış ve hastaneye sevk edilmiştir. Körük'te ya da uçağımızda yolcu yoktu. Havalimanı normal operasyonuna devam etmektedir evet. diye bir açıklama var ama. ...nereye kadar diye düşünüyor insan. Evet, benim biraz önce saydığım liste Kasım ayının sonu itibariyle duruyordu. Kasım ayından sonra ölümlerin bittiğini zannediyorsanız yanılıyorsunuz. Daha dün itibariyle gelen iki haber var. Evet. Diyarbakır'da HDP'lilerin Sur ilçesindeki sokağa çıkma yasağını... ...protesto etmek için yaptığı yürüyüşün ardından çıkan olaylarda... ...16 yaşındaki bir kişi ölmüş. Şiar Baran göğsüne kurşun isabet etmiş. Fotoğrafı var gülümseyerek çekilmiş... ...henişte bıyıkları terlememiş... ...bir delikanlı... ...göğsünden vurularak öldürülmüş. öldürülmüş... ...bir diğeri de Mersin'in Tarsus ilçesinde... ...yine sokağa çıkma protesto protestolarına katılan... ...bu protesto gösterilerine katılan... ...15 yaşındaki Davut bu, Özer... Davut Özer evet. nereden ve kim tarafından ateşlendiği... ...henüz bilinmeyen silahla... ...karnından vurulmuş... ...Özer tedavi alındı hastanede hayatını kaybetmiş... ...daha iki gün önce de... ...11 yaşındaki Mehmet Mete hayatını kaybetmişti... ...Silopi'de... Evet. Ve ailesi de ya daha doğrusu oradaki insanlar da beyaz bayrakla beraber sokağa çıkma yasağının olduğu bölgeden hastaneye gitmeye çalışıyorlardı. Bunun da video görüntüleri var videoları var. Evet felaket bir ortam oldu muhakkak yani Cizre, Silopi ve Nusabin'de 14 Aralık'ta ilan edilen sokağa çıkma yasağında 18 sivilin öldürüldüğü onlarca kişinin yaralandı ve sokağa çıkma yasakları ve çatışmaların devam ettiği haberi de var. Bu da Agos demin Deminki Tarsus'taki haber Doğan Haber Ajansı'ndan da hürriyetten aldığımız. Diyarbakır'daki olaylarda Şiarbar'ın ölümünde Veysip Polat'tan aldık T24'ten. Evet. Sadece Adı... çocuklar değil aynı zamanda anneler de doğrudan hedef oluyor bu çatışmalarda. Cizre'nin Ablukka'daki mahallelerinden Cüdy'de süren çatışmalarda daha üç gün önce... 40 yaşındaki bir kadın kurşunları hedef olmuştu. Tank ve zırhlı araçların yoğun ateşi nedeniyle hastaneye kaldırılamayan, hastaneye götürlemeyen kadın da işte kan kaybından ölmüştü. Yani anneler de ölüyor. Sadece çocukları da değil. Anneler, çocuklar, bebekler hepsi. Yani e, Diha'nın haberine göre Ağustos'un bildirdiği şu e, devletin Cizre, Silopi ve Nusaybin'de 10 bin askerle başlattığı operasyonun sonucunda bir hafta içinde Cizre'de üçü kadın, biri çocuk. 8 kişi, Nusaybin'de bir kadın, Silopi'de ikisi kadın, ikisi çocuk, 10 kişi öldürülmüş. Bir haftada 18 sivil ölüm. Ve aynı zamanda polisler ve askerler de hayatını kaybediyor. Bunlardan bir tanesi dün gelen habere göre Bitlis'in sehi ormanları bölgesinde gerçekleşmiş güvenlik güçleriyle PKK militanları arasında çıkan çatışmada bir uzman çavuş hayatını kaybetmiş, bir asker de yaralanmış. Çatışmalarda Milliyet Gazetesi'nin haberinde iki PKK'lı teröristin öle ele geçirildiği yazıyor. Evet ölenlerden özel harekat polisi 47 yaşındaki Atilla Güneş Gata'da kurtarılamamış düştü deniyor. Bir de İslam Çakar var onun babası da telefonda konuştuğu yakınına jandarmalar geldi bilmiyorum niye geldiler. Herkes burada demiş anlamamış durumu yani herkesi üzdü diyen bir şey yani büyük bir şehir savaşı yaşanıyor ve sadece e, hafif silahlarla değil aynı zamanda ağır silahlar da kullanılıyor bu şehir savaşında el yapımı patlayıcılardan roket atarlara kadar yine böyle bir roket atarlı saldırıda da ölen bir polis memurunun haberi vardı yine dün gelen haberler arasında şimdi o haberi de bulmaya çalışıyorum evet Gökhan Ün aldı <gülüyor> o da bir polis şehit oldu. iki polis yaralandı haberi var. Anadolu Ajansı kaynaklı bir haber bu. Ömer Kavlak Meydanı'nda zırhlı araca roket atarlı saldırı düzenlenmiş. ve e, Polis memuru Gökhan Ünal'da ölmüş. Çok ağır savaş var. Evet. Durum bu evet. vaziyette. Bir yandan da işte Silapide okulda ee, sosyal medyada dolaşıma da sokulmuş. Kendisinin Şırnak'ta Silopi ilçesinde çektirdiği öze öne sürülen özel bir fotoğraf var. Ve şey diye yani bir okulda yıkık dökük bir şeyde jandarma fotoğrafı koymuş. Şey diye ders sırası bizde diye eğitim sırası harabeye dönmüş okul içinde tahtaya yazılmış eğitim sırası bizde diyen maskeli bir jandarma özel harekat görevlisi tim görevlisi iftarla resim çektirmiş Ertuğrul Kükçü de HDP milletvekili fotoğrafın altına dersimiz sömürgecilik halka zulmederek katlederek diz çöktürmeye çalışan sarayın özel harp ordusu kaybedeceksiniz diye yazmış. Gazeteci Semra Pelek de Bu fotoğraf hakkında Türkiye Cumhuriyeti Devleti eğitim müfredatını Gururla sunar yorumu yapmış Öte yandan Cumhuriyet Halk Partisi'nden Sezgin Tanrı İstanbul Milletvekili Genel Başkan Yardımcısı Meclis Genel Kurulu'nda Kürsüden konuşurken Cep telefonuyla Silopi'ye bağlanmış AKP'liler de kızmış buna Kapeller sıra kapaklarına vurup kendisini protesto etmişler. Duymak istememişler demek ki. Evet. Silopi'den bir, bir yurttaşa vereceğim. O sizlerle konuşsun demiş. Ve Yusuf adlı vatandaşın sesi kısa ne de Olsa genel kurulda duyulmuş. Türkiye Büyük Millet Meclisi genel kurulunda gürültüler arasında... Alo dinliyor musun Yusuf bizi? Bak hitap eder misin sana bir zahmet? Hitap et, hitap et demiş fakat konuşmayı iç düzlük uyarısı nedeniyle uzatamamış. Çünkü oturumu yöneten Pervin Buldan da iç düzüğümüzde ve teemmüllerimizde böyle bir uygulama yoktur demiş evet. HDP'den. Ama e, nasıl izah edeceksiniz bu durumu? E, demiş değerli arkadaşlar. Başka birisi, bir hukukçunuz çıksın diyor Tanrıkulu. Uygulanan bu durumun anayasaya, mahalli idareler esasında uygun olduğunu bana bir izah etsin gerçekten. Çok değerli hukukçular var aranızda. Desinler ki 21 günlük sokağa çıkma yasa, mahalli idareler yasasının şu maddesine göre anayasaya uygundur. Elimizi vicdanımıza koyalım. İnsanlar bizi dinliyorlar gerçekten demiş. ve e, di, di, Yani... ...şöyle bir şey de var... ...usulü biliyorum Sayın Başkan... ...dedikten sonra da... ...başkan iç tüzüğümüzde, teamülümüzde... ...böyle bir uygulama bulunmamaktadır deyince... ...o zaman böyle birden çok... ...bağlantı yaparız böyle bir usul yok deyince... ...İlk nur, ince sözde... ...Aksaray milletvekili... Tanrıkulu da var... ...böyle bir usul de var, çünkü dinlemiyorsunuz... ...yurttaşları dinlemiyorsunuz... ...hiç kimseyi dinlemiyorsunuz, hiç kimseyi... ...demiş bu da önemli bir tespit tabi fakat Muhammed Baltada Trabzon milletvekili herhalde Adalet ve Kalkınma Partili olsa gerek bilmiyorum ama şov yapma şov diye bağırmış Anayasa Mahkemesi HDP'li Meral Danış Bekteş'in yaptığı bireysel başvuru başvuruda ara karar vererek Doğu Anadolu ve Güney Doğu Anadolu bölgelerinde uygulanan sokağa çıkma yasaklarına ilişkin tedbir talebini reddetmiş gerekçe olarak da ee, ne deniliyor 5442 5 5 sayılı kanunun 11. maddesinin C fıkrası uyarınca terör örgütü mensuplarının yakalanması terör olaylarının nedeniyle halkın can ve mal güvenlerinin sağlanması sokak arasındaki barikatların kaldırılması hendeklerin kapatılması devam ediyor işte bu sokağa çıkma yasa kararları alındığı belirtilmiş anayasa mahkemesinin daha önce benzer başvuruda benzer bir başvuruda Şırnak Valisi tarafından kamu düzeninin halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla Sokağa çıkma yasağı ilan etmesinin temelsiz olduğunun söylenemeyeceğine karar vermiş. Ve başvuru sahibinin Ankara'da oturduğunu bu sebepten ötürü bu yasaklardan evet. etkilenmediğini de söylemiş. Açıklanan nedenlerle başvurucuya yönelik derhal bir tedbir kararı verilmesi gereken ciddi bir tehlike bulunmadığı için dosyanın kapanmasında bulunan bilgi ve belgelerden bu aşamada anlaşılmadığı koşulları oluşmayan tedbirli talebinin reddine karar verilmesi gerekir denilmiş. Evet anayasa mahkemesi bir usulü. Şey olarak ikametgahı o zaman peki an kadar oturduğu oradan, zaman şey yapamıyorsunuz, evet, yani şey yapamıyorsunuz mağdur olamıyorsunuz Ve durumun, doğrudan orada olmanız lazım durumun vahametini de gösteren bir başka olay olabilir çünkü bu ne kadar vahim bir durum içinde yaşadığımızın farkında değilmiş gibi yansıyan bir karardı ne diyeceğimi çok bilemedim e, saat 9.30'dan sonra e, Cizre'den bir e, yayın yapmaya çalışacağız. Bunu da şimdiden duyuralım. E, Bahattin Yağarcık'la Nur Mahallesi'nden neler olduk bittiği konusunda daha önce kendisiyle de yapılmış e, bir e, mülakata, e, röportaja da yer vermiştik. BBC muhabiri Hatice Kamer'in kendisiye konuşmasından. Belki bundan daha... <gülüyor> etraflıca bir bilgi alabiliriz. Saat dokuz buçuktan sonra bağlantı kurmayı başarabilirsek bunu da yapacağız. Size şimdiden haber verelim. Daha önce de Şırnak Para Başkanı'nın Muşirevan Elçi Mardin Nusaybin'den Diha muhabiri Bilal Güldem ve Diyarbakır'dan da BBC muhabiri Hatice Kamer'le konuşmuştuk. Bugün Devam edeceğiz işte Bahattin Yağarcık'la Bakın bu arada bir de şey de Söyleyeyim çok önemli bir Haber daha var Başıkada bulunan 160 asker Dönmeyecek çekilmeyecek Denmesine rağmen Türkiye'ye döndü Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Kararı sonra iki ülkenin kendi arasında Çözüm sonra Bir bu bir de Rusya'nın Önemli bir bombardımanı var onu da başta söyledim. Türkmen Yayla Yayladağ ilçesinin tam karşısında Bayırbucak Türkmenlerinin yaşadığı Laskiye'ye bağlı Cimeren köyünde Rus uçaklarının hava saldırısı düzenlediği haberi var. 3 ölü en az ve en az 10 yaralı haberi verildi bunu da T24'ten gördük. Sahra Hastanesi'ne götürülmüşler. Sınırın sıfır noktasındaki Yamadi köyündeki böyle de bir durum devam ediyor. Bir önemli haberde çok tecrübeli Amerikalı gazeteci pek çok olayı ortaya çıkaran Seymour Hersh'in ilginç bir iddiası var. Amerika Birleşik Devletleri Silahlı Kuvvetleri'nin ordusunun Obama'dan habersiz olarak Esad yönetimine ya da Esad İstihbarat desteği verdiğini e, 2013'teki raporunu ele geçirmiş. E, yani Esed'in devrilmesinin Libya'daki gibi cihatçı yönetime yol açacağı endişesiyle karşı çıkmış. E, Obama'nın ılımlı muha muhalifleri desteklemesine ordu karşı çıkmış bu gerekçeyle. Ve CIA'nin Libya'daki silahları Türkiye aracılığıyla Suriye'ye taşıdığı da ileri sürülüyor raporda. Çok ciddi bir rapor. İstihbaratta da kanıt var diyor. Türkiye'nin yıllarca Nusra cephesini daha sonra da IŞİD'i desteklediğine dair kanıtlara sahip olduğu da iddia edilmiş raporda. Ayrıntılarını daha sonra konuşma fırsatımız da olacaktır. Açık Nereye doğru? Cengiz Aktar'la geleceğe bakışlar. Günaydın Cengiz. Ömer Günaydın. Günaydın Cengiz Bey. Can Günaydın. Evet yani Vallahi sabah. Bir bilanço yani. bugünlük yani daha bu iş bitmedi ama yani bir bilanço çıkaralım diyorum hmm. yani ne oluyor ne bitiyor Kürdistan'da. Hı? Lütfen. Evet. evet. Yani ben bunu bir entegre operasyon olarak e, anlıyorum. Yani sadece e, oradaki kentler veya e, ilçelere e, sınırlı bir operasyon değil. E, bir kere e, yani bölgede yani Kosovavari bir yapının ortadan kaldırılmasını amaçlayan bir operasyon var. O anlaşılıyor. Yani bu Kosova vari yapıdan ne anlıyoruz? Yani paralel bir idare hmm. e, ki bu 2013'ten e, bu yana e, esasen e, orada e, oluşturuluyor. Öyle diyelim. Eveliyatı da var ama yani 2013 özellikle de 2014'teki e, yerel seçimlerden sonra ortaya çıkan yani bir orta bir e, yani HDP'nin e, o zaman da HDP değildi yanımdaysam BDP'nin e, yani Kürt siyasi hareketinin önde gelen partisinin e, aldığı e, belediyelerle pekişen bir e, sistem, bir yapının yok edilmesine e, şahit oluyoruz şu sırada yani herhalde hedeflerden bir tanesi bu yapılan operasyonun yani güvenlik huzur falan deniyor ama esas e, hedefte bu var e, aynı zamanda e, Kandille e, bir e, savaş sürüyor e, yani kuzey kuzey Irak sürekli bombalanıyor anladığımız kadarıyla e, ve e, Suriye'de yani daha e, tabi o daha gözle görülür değil ama Suriye Kürtleriyle de bir husumet yani sıcak çatışma söz konusu. Dün akşam bir haber düştü. Teyidi gelmedi. Bu Akçakale'nin karşısındaki Tel Abyad bu din elindeydi. YPG bunu geri aldı. Yani Suriyeli Kürtlerin askeri gücü. Evet, biz de gördük o haberi ama teyidi alamadığımız için. Teyidi alınamadı. Evet. evet yani dün akşam Temmuz? Düştü, e, Tel Avya'dan e, bir e, top atışı. Yani Türkiye tarafından bir e, top atışı. Yani hasılı kelam e, bu e, yani bir entegre bir operasyon. Yani e, Kürtlere karşı e, yürütülen bir operasyon olduğu anlaşılıyor. E, bakalım nereye kadar sürecek? Ne kadar sürecek? Ne, nereye gidecek? Sonuçları ne olacak? Ama Bugün itibariyle bir bilanço, yani rakamlardan söz etmek mümkün. Bir kere 10 bin askerden bahsediliyor. Generaliyle, albayıyla. Artı tabi sayısı belirsiz bir polis gücü var. Ağırlıklı olarak özel harekat. Benim gördüğüm. Bunun sonucu, yani şu sırada... Yani yani hem bölgede cereyan eden operasyon hem yurt dışında Kandil'e yönelik operasyonda bir iki rakam var ortada ve onları derledim. Bir kere bölgeden yani özellikle Diyarbakır'dan Sur'dan kaçan, Sadece sur değil, bir de çocuklar, öğrenciler, öğretmenler de gitti biliyorsunuz başka yerlerden, Cizre'den falan. 200 bin gibi bir rakam var ortada. Kişi, iç göç demek bu tabi. Yani bir yerlere gitti bu insanlar. Ya şehirde başka yere sığındılar, ya şehri terk ettiler yaşadıkları yerleri, ülkenin batısına gittiler, ya da ya da Avrupa'ya gitmeye çalışıyorlar burada bir dış göçten ve mültecilik halinden bahsetmek mümkün Türkiye'lilerin Avrupa'daki iltica talepleri tabi Suriyelilerle, Afganlılarla karşılaştırmayacak kadar düşük ama hızla da artıyor bunu da bir kenara not edelim bu rakamın yanında tabi hayatlarını kaybedenler var ya 7 Haziran'dan bu yana e, e, ihade sayıyor ve başka e, çetede tutanlar da var. 250'ye yakın sivilden söz ediliyor. Bunların 44'ü çocuk. İnsan o, Hakları Derneği değil mi? Bunun, <gülüyor> İnsan Hakları Derneği. Ha. Evet. E, e, 44'ü çocuk. Bu e, Artı çocuklar arasında 52 tane de yaralı var. E, yani bu, Bugün bu haber çok konuşuluyor dün akşam düştük. 44 çocuk 7 Haziran'dan bu yana yani 18 yaş altı 204 asker ve polis hayatını kaybetmiş ve kandile yönelik ve diğer yani içeride ve dışarıda yani doğrudan doğruya PKK'yi hedef alan. Ee, operasyonlarda da aşağı yukarı 1000 ila 1500 arası gerillanın hayatını kaybettiği söyleniyor ama orada bir, bir rakam e, yok ee, açık bir rakam yok ee, yani askeri anlamda bir şey bu bilanço bu yıl sonu itibariyle e, yani işte nereden baksan şöyle bir e, yani 2000 e, gibi bir e, rakam çıkıyor ortaya yani hepsi yani az buz değil tabi ee, hepsi dahil. Bu ee, 7 Haz Hazirandan bu yana olanlar mı? Evet, Hı -hı. evet. Ee, e, şimdi e, başka alametler var tabi onlara da bir göz atalım. Ee, e, bir dolu demet var ee, iki tanesini. E, Dediğim, birincisi Selahattin Demirtaş'ın dün yaptığı basın toplantısında Kürtler belki e, tarihlerinin en büyük kırılmasını yaşıyorlar gibi bir ifade kullanıyor e, Demirtaş e, Sezgin Tanrı Kulu da yani Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde bu konuda e, laf eden söz söyleyen demet veren yegane neredeyse e, milletvekili olarak çünkü Cumhuriyet Halk Partisinden hiç ses çıkmıyor biliyorsunuz bunu da bir, bir, bir, bir kenara not edelim yani bütün orada olup bitenle alakalı. Ee, biz sizden vazgeçtik diyorlarsa söylesinler diyor ee, Sezgin Tanrıkulu. Yani burada e, ciddi bir manevi kopuş e, hatta bir e, yani maddi kopuşa doğru e, giden bir yoldan söz etmek mümkün. Ben dün bu Kosova yazısında da bunu işlemeye çalıştım. Yani benzer şeyler olduysa orada. Tabii büyük benzerlikler olduğu kadar büyük farklılıklar da var Kosova ile Kürdistan arasında ama yani orada da bir yani en temel benzerlik herhalde milleti hakimenin yani Kosova'da Sırpların, burada da Türklerin bir şeyleri dayatması yani kendi bildiğini dayatması e, bu e, yani dilini ve farklılığını muhafaza etmiş e, milleti mahkumelerde e, sonuç veren bir e, çaba e, dayatma e, güç gösterisi değil yani bu, bunun e, sonucu en azından Kosova'da e, malum 1989'dan itibaren başlayan bir yani e, Kosova'nın e, özelliğinin e, öz yönetiminin bugünkü e, tabiriyle e, Slovo'dan Milošević tarafından kaldırılmasıyla birlikte ortaya çıkan durum ve o e, paralel e, idarenin e, güçlenerek 1999'a kadar yani e, NATO'nun e, Belgrad'ı bombardımanıyla ee, Kosova'nın bağımsızlaşmasına giden e, yolu e, açtığını görüyoruz. Benzer e, bir şey burada e, olur mu olmaz mı onu zaman gösterecek tabi ama e, yani çok ciddi bir e, yani hiç bugüne kadar görülmemiş bir noktaya geldiğini görüyoruz ama yani bu meselenin Selahattin Demirtaş'ın söylediğine, diğerlerinin altını çizdiğine kulak vermek lazım hakikaten. Evet, ben de ufak bir parantezle şey yapayım, bir ilavede bulunmaya çalışayım. Yani Demirtaş siyasi alanda mücadeleyi yürütmek istiyoruz demişti. Hendeklere karşı da görüşün ağırlık kazandığı partiden çağrı yapılması bekleniyor diye bir haber verdi HDP'nin. Dün e, Halkların Demokratik Partisi'nin gün boyu süren Merkez Yürütme Kurulu toplantısından öz yönetimi siyaseten sahiplenme ve konuyu meclis gündemine taşıma kararı çıkmış. Ama hendeklerin de hükümetin güvenlik konseptinin bir sonucu olduğu fikri bir kez daha benimsenmiş ama öz yönetim modelinin de siyaseten tartışılabilmesi için YDGH diye adlandırılan grubun gruba e hendekler kapansın çağrısı yapılacağı belirtiliyor diye de bir haber vardı. Evet, gelecektim oraya. Ee, ön aldım. Peki, e, ben devam edeyim. Ee, şimdi e, bu e, kopuşla bağlantılı olarak biraz oradan devam edelim. Ee, e, bu Yeni Şafak'ta Selvi, Selvi Ankara temsilcisi onun bir ...sahadesi var dünkü yazısında... ...HDP meclisi terk edebilir diyor. Hmm, Mehmet nerede? ...yani e, AKP'nin... E, ...Kürt kökenli milletvekili... ...Selahattin Demirtaş'ın... ...dokunulmazlığı kaldırılsın diyor. Şimdi... E, ...yani böyle bir... E, ...tablo var ortada... ...yani karşı tarafta... E, anca, e, ...bitmedi... E, ...geçen gün... ...yani geçen cuma bir ortak basın toplantısı yapıldı biliyorsun bu evet. HDP HDK artı bölgedeki Kürt siyasi hareketinin temsilcileri olan Demokratik Bölgeler Partisi ile DTK eş başkanları ve sözcüleri bir basın toplantısı yaptılar Cuma günü evet. ve bir dolu şey söylendi o toplantıda özellikle Onlarla, hendeklerle e ilgiliydi değil mi? Hendeklerle ilgiliydi özellikle. Her şeyle ilgili. Evet. Olup biten her şeyle ilgili. Evet. Ee, öz yönetimle ilgili söylediklerinden hareketle halkı suç işlemeye teşvikten dolayı soruşturma açıldı. Evet ve hepsine. Yani hepsine. Demir, HDP hepsine Genel soruşturma. Başkanı yani Demirtaş. Yani iktifa tabii evet. yani Kürt politikacılara soruşturma açılması ama yani ben o şey, yani bir olumlu bakmak <gülüyor> iyi şeyler oluyor falan ona gelene kadar bu bunların altında çizmekte fayda var e, göz altına alınmayan belediye eş başkanı kalmadı e, bölgede e, bunu da hatırlatıp bir kenara yazalım şimdi e, yani bu e, yani bu gelişmeler ışığında karşı tarafın yani e, Kürtlerin karşısında Türklerin, e, yani Türkiye Cumhuriyeti'nin e, siyasetinin bir cevabı var mı? E, yani senin de az önce adını ettiğin bu e, işte öz yönetimle ilgili e, tartışmanın başlatılması şu bu falan bunlara bir cevabı var mı? Bir kere Cumhuriyet Halk Partisi'nden saygılar. E, Tezgin Tanrı Kulu'nun çıkışları ve demeçleri dışında hiçbir ses çıkmıyor bir kere. Onu bir söyleyelim. Yani işte ara sıra e, Kılıçdaroğlu işte bunun çaresi meclistir falan diyor. Ama ondan sonra onun arkası gelmiyor. Bir partinin genel bir politikası yok. Sadece bir kişi konuşuyor. Tamam genel başkan yardımcısı falan ama e, yeterli değil. Milliyetçi Hareket Partisi salı günkü dünkü grup konuşmasında Devlet Bahçeli açıkça desteklediğini söyledi terörle mücadele adı altında biliyorsun onların yaklaşımı AKP keza öyle yani ne zaman bir HDP'li vekil ortaya çıksa yani konuşmaya başlasa büyük tepki alıyor mecliste AKP'lilerden Ensari diğer Bekir Milletvekili ensar Galip ensar oğlundan geçen gün televizyonda görmüşsünüzdür bir e, çıkış vardı. E, bu öz yönetim e, meselesiyle ilgili o da olur ama bu hendekle olmaz. E, mecliste e, olur e, dedi. Mansaryoğlu AKP'li değil mi? AKP tabi. Galip Sarıoğlu AKP milletvekili evet e, diğer vekilden. Şimdi ee, tamam güzel yani bu kulağa çok hoş geliyor ee, ne güzel işte yeniden bir masa kurulacak böyle şeylerde konuşulacak falan zannediyorsun hiç öyle değil katiyen öyle bir öyle bir şey yok zira dün Selahattin Demirtaş'ın da hatırlattığı gibi BDP o zaman o zaman adı BDP idi bu mecliste kurulan ve şimdi lav edilmiş olan ee, Anayasa Uzlaşma Komisyonuna bütün bu meseleyi e, bir öneri, bir teklif olarak partinin teklifi olarak sundu. Yani ademi merkeziyetin e, Türkiye'nin idari biçimi olması gerektiği, bölge yapılanmasının ne olması gerektiği ve bölgelerin yani bütün Türkiye için bölgelerin e, bir idari tüzel kişiliği haiz bir idari birim olarak bölgelerin ne işe yarayacağını. Falan, e, içeren bir e, teklif getirdi BDP. Bugün e, hala e, sabah baktım, e, meclisin e, uzlaşma komisyonu ile ilgili e, sayfasında e, soft copy olarak mevcut. Yazıyor bütün bunlar. Yani bu dediğimiz de 2013. Eh, yani biz yani vardı ya hani bir laf Oxford vardı da okumadık mı diye. Evet. yani bütün bunlar gündeme getirildi Peki tartışıldı mı konuşuldu mu asla tartışılmadı ee, uzlaşma komisyonunda MHP ve aKpliler e, kesinlikle bu tekliflere karşı çıktılar e, CHP içerisinde de bir e, anlaşmazlık oldu e, oradaki e, yani o heyette bulunanlar arasında yani ve CHP de bir tavır alamadı bu konuda ve konu en azından o dönem için kapandı gitti. Şimdi kalkıp bütün bunlar konuşulur ve bir de o ikide bir de ezberledikleri bir Avrupa Konseyi yerel yönetimler özellik şartı var biliyorsunuz. Ondan sonra işte ona çekinceleri kaldıralım, kaldırırız falan kaldırılacak falan senelerdir konuşulur. Bu, yani bu anlamsız bir şeydir bunu. Kaç kere işledik açık radyoda biliyorsunuz. Yani bu anayasa değişmeden bu tip uluslararası metinlerin hiçbir geçerliliği olmaz. Zira anayasa engelliyor. Türkiye'de herhangi bir e, idarenin yani adani idari ademi merkeziyetçiliği yani merkez yani merkezin yetkilerinin paylaşılmasını gündeme getirecek ve uygulamaya e, sokacak olan herhangi bir idari e, biçimi engelliyor anayasa. dolayısıyla bunları böyle konuşurken gene millet böyle sürekli bir şeyler söylüyor ama e, hiçbir şekilde bunların oluru yok dolayısıyla BDP'nin zamanında getirdiği tekliflerin ciddiye alınmadığını ve bu işlerin buraya gelmesinde bu gayri ciddiyetin de olduğunu bir kenara not etmek gerekiyor. Evet belki bunun ötesinde bir de şeyi de söylemek iyi olabilir yani biraz önce sözünü ettiğin bu Demirtaş'ın da aralarında bulunduğu 3 HDP'li ve 2 DTK'lı hakkında soruşturmanın da aslında... İhmalin ötesinde Ciddiye almamanın ötesinde Bir de başka bir niyet de var Yani Selahattin Demirtaş Ertuğrul Kürçü, Selma Irmak tabii, Hatip tabii. Dicle ve Kamuran Yüksek e, hendeklerle arkasındakileri destekleyerek halkı evet. suç işlemeye çağırdığı iddiasıyla evet. suç unsuru bulunması halinde de dana hazırlanacağı hazırlanacak yani dokunulmazlıklarının kaldırılması yolunda da i̇şte başına, Yani en başıda söylediğim o yani o onun, onun şeyleri emareleri geliyor yani e, yeni şafakta Selvin'in işlem HDP meclisi terk edebilir. Metin Er'in de Selahattin Demirtaş'ın dokunulmazlığı kaldırılsın. Bütün bunlar bir bir, bir, bir bir entegre yani operasyonun parçası bütün bunlar tabi. Yani DEP tipi bir DEP'in başına gelenleri işte hatırlıyoruz. Yani meclisten nasıl yakapaça çıkartılıp hapse konduklarını falan biliyorsunuz. Eh Yani oraya doğru mı gidiliyor sorusunu sormak gayet meşru. Şimdi bütün bu işte tartışırız bakarız ederiz laflarının dışında ki öyle yani Ensariyeoğlu'nun dışında da pek bunu dillendiren de yok onu da söyleyeyim e, aksine gidişat e, tamamen aksi yönde yani HDP'yi e, bütün bu e, yani bu dönemde asla e, muhatap almayacağız yani bu telaffuz edildi zaten yani çıktı devreden falan dünkü bu e, e, yeni Şafak manşetinde HDP bitti falan gibi veya misyonunu tamamladı falan gibi bir şey yazıyordu zaten anlıyor. Yanıl hatırlayayım doğru hatırlıyorsam. Yani burada aksine e, bu e, yani hem Kürtlere e, işte aynı o Kosova'da Sırpların yaptığı gibi bir e, yani bir dayatma e, söz konusu ama, ama diğer taraftan bu e, şu, şu sırada cereyan eden Şiddet'in başka bir hesabı, başka bir hedefi de var. O da başkanlık sistemi. Yani bu yani aynı 7 Haziranla 1 Kasım arasında olduğu gibi o uygulama, o taktik oldu aynen devam ediyor ve yani muazzam bir belirsizlik var. Ee, ve demir yumruk var yani orada bir işte bakın biz nasıl buraları adam ediyoruz ee, ve e, Türkiye eğer 21. yüzyılda yani huzurlu herkesin e, hapurupur tükettiği ve ses, sesini de kestiği bir ülke e, olacaksa bunun yolu da buradan geçiyor ve bunun çaresi de işte güçlü bir sistem. Yani öyle iki başlılık falan değil, yani bir kişinin karar aldığı ve uyguladığı e, bir sistemdir mesajı veriliyor aynı zamanda. Şu sırada bölgede bunun provası yapılıyor. Evet, Cengiz bu arada da bir şey dinleyicimizden e, bir... E şey var, açıklama gibi bir şey onu da ileteyim. Gürsoy Burma isminde bir dinleyicimiz aradı ve Cumhuriyet Halk Partisi'nden Sezgin Tanrı dışında bölgede çalışma pek yok, ses çıkmıyor sözüne karşı. Bölgede Hilmi Yarayıcı'nın ve bir milletvekilinin daha olduğu ve üç bir İlhan, ve İlhan Cihaner'in İlhan Cihaner'in de e, olduğu. Ya ne hala yani Pardon bir saniye yani şey de söyleyeyim şu, şu üç tamam, gündür not ettik teşekkür ederiz ancak partinin politikası yok. Evet. Yani müferit milletvekillerinin girişimleri bunlar yani bu partinin bir, bir bir çizgisi yok bu konuda ve ve büyük ihtiyaç var esas mesele o yani. Evet ortaya... yani bir rapor hazırlanacak diyor işte yani dinleyicimiz bunu da belirtmiş genel merkeze bir rapor hazırlayıp bölgeye Anladım de birkaç gün yani içinde. Kandı gülüyor orada kıyamet evet. kopuyor savaş var ya. Bunun yani evet. bunu yani ortaya çıkıp bir kere konuşmaları gerekiyor. Yani dün gene grup konuşması var. Hiçbir şey söylemedik bu kılıçlar yani yani işte Tayyip Erdoğan'a yok işte ben sana gösteririm falan filan bir, bir, bir sürü şey söylüyor yani orada bir kıyamet kopuyor yani. Şimdi diğer taraftan böyle bir yani orada bir gerçeklik var yani bu rapor bekleyecek falan durumda değil ortalık yani kim ne yapıyor ne, ne diyor yani bu bunlar belli her şey belli artık yani Çünkü basın toplantısında söylediği gibi ya yani Selahattin Demirtaş dün de tekrar etti şeye gitmeden önce moskova'ya gitmeden önce neyse böyle bir aciliyet var şimdi bunun karşılığında bir dediğim gibi başkanlık dayatması ve e, artı Bununla birlikte işin bir de bir iktisadi boyutu var. Yani e, kessesini ve tüket dediğim o orada işte devletin müşfik eli bütün bu TOKİ tartışmaları falan yani sur e, o surun o kadim o eğri büğrü sokakları e, herhalde yıkılıp veya öyle böyle bir hesap var. Oraya TOKİ'ler yapılacak ve insanlar işte e, e, Gülük Gülistanlık e, orada e, işte, AVM'den aldıkları e, mamaları yiyip <gülüyor> hayatlarını idame ettirecek. Bu Star Gazetesi'nin manşetiydi. Yaklaşım var ya. Yani. Toki yani, görev ediyordu Star evet, Gazetesi. Evet dün yani olağanüstü evet, yani. bir şeydi Şimdi Star Gazetesi yanında, resmen Toki'yi... Şimdi e, not etmemiz gereken bir nokta daha var. Biraz acele ediyorum çünkü vakit doldu. Şimdi işin bir de bir uluslararası boyutu var. Ee, i̇lk defa ben yani bu, bu, bu kadar açık söylendiğini ilk defa görüyorum. Kirby yani Amerikan <gülüyor> Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Türkiye ile PKK masaya otursun dedi. HDP demedi PKK dedi. Ee, ve e, Avrupa Birliği'nden bu sabah bir açıklama var. İlk defa onlarınki çok yuvarlak tabii. Eşim bir Rusya faktörü var. Şimdi Demirtaş daha önce de gitmişti Rusya'ya ama şimdi bir e, yani bugünkü e, görüşmeler, e, temaslar herhalde çok daha farklı e, olacak. Yani Çünkü o sadece... Türkiye Kürdistan ile alakalı değil tabi Suriye Kürdistanıyla ve hatta Irak Kürdistanıyla da alakalı bir takım istişareler olacak tabi o yani demirtaş onların diğer ikisinin sözcüsü değil ama e, Dolayısıyla bir uluslararasılaşmaya doğru yani bu e, Kürt siyasi hareketinin epeydir söylediği ve Türkiye'de Kürt siyasi hareketinin e, ve Türkiye'deki Kürt meselesinin e, Gelişmesine hep izleyenlerin de epeydir söylediğini, bunun artık bir üçüncü taraf olmadan e, çözülemeyeceği ile ilgili e, yani bir bir iki emare aranıyorsa onlar da burada yani, özellikle de Amerikan Dışişleri Bakanlığı'nın e, demeci e, bir e, yani tablo aşağı yukarı böyle bu gün itibariyle, ee, yani Rojava'nın e, Rojava diyorum, e, Roboskin'in e, şeyi geliyor gelecek hafta değil mi? Yıl, ee, yıl dönümü geliyor. E, 29'u muydu e, hatırlar 29 ee, galiba. Evet. evet 29 gelecek hafta. E, e, bir iki konum daha vardı ama e, onları e, artık. E, zaten bir gelecek hafta yılın son programı oluyor. Orada bir genel değerlendirme. Dürmede yaparız pekala. Yapabiliriz. Evet. Hayırlı günler. Görüşmek üzere Nereye doğru? Cengiz Aktaş'la geleceğe bakışlar. Evet bir ara vereceğiz şimdi aradan sonra da e, bu Güneydoğu'da bölgede olup bitenlerle ilgili olarak e, Bahattin Yağarcık'la Cizre'den mahallede, Nur mahallesinde neler olup bittiği konusunda ve genel olarak bölgede nasıl bir gündelik hayat idamesine çalışıldığı konusunda bazı bilgileri almak üzere e, bağlantı kuracağız. Şimdi ara. Açık Gazete. Evet Açık Radyo burası 94.9 Açık Gazetesi onun ve devam ediyoruz. Saat 8.37 8.30-7 dakika e, geçiyor ve biraz önce de duyurusunu yaptığımız gibi Bahattin Yağarcık'la konuşacağız Cizre'den e, ve neler olup bittiğini yalnız Cizre'de değil belki Görebildiği, duyabildiği, hissedebildiği kadarıyla bölgede de neler olup bittiğini bir kez de kendisinden duymak isteyeceğiz. Merhabalar Bahattin Bey. Merhabalar, teşekkür ederim. Merhaba, günaydın. Günaydın. Evet, yani bu ülkenin batı kesimlerinde... Güney doğusunda Doğusunda olup bitenle ilgili çok sağlıklı haber almak da mümkün olamıyor. Tahmin edilebilecek sebeplerden dolayı. Biraz kendi gözlemlerinizi de anlatırsanız mutlu oluruz. Tabii ben öncelikle sizin e, izlediğinizde de e, gençlerden sunuyorum. E, bu fırtatı verdiğiniz için teşekkür ediyorum. Teşekkür e, Gerçekten e, Kürdistan'da olup bitenler adata... E, ee, dünya kamuoyuna yansıtılmamak için elinden ne gelirse yapılıyor. Ee, şu anda biz e, gere, gerek bizde de gerekse de bölgenin tamamı da e, bir katliamla karşı karışıyayız. Ee, devlet bütün gücüyle, polisiyle, askeriyle, jandarmasıyla, ordusuyla e, halkına, e, halkın dediği bir halka e, kendi iline, ilçesine savaş açmış durumda. Ee, evler yıkılıyor, yakılıyor. İnsanlar evlerinden çıkarılıyor. Ee, Silik insanlar ee, katlediliyor. E, ve e, bu, bunu da e, e, Türkiye medyası, özellikle havuz medyası bunu bu kadar terörist öldürdük, bu kadar başarılı iznarları atarak sevinçluları atmaya çalışıyor. Oysa e, şehrin hakim tepelerinden ağır savaş araçlarıyla yani ülkelerin ancak karşı karşıya konarabileceği savaş araçlarıyla tanklarla toplarla roket atarlarla bomba atarlarla şehir top atışlarına tabi tutuluyor yüzlerce hatta binlerce ev şu ana kadar top mevsiminden dolayı hasar görmüş onlarca ev yakılmış yakılmış Yıkılmıştır. Adeta adeta e, Cizre'de, Silopi'de, Sur'da bir e, kültürel temizlik e, hatta bunun ötesine gidebilir belki bir etnik temizlik yapma niyeti var. Yani tamamıyla e, bu ilçeleri, bu yerleşim yerlerini e, insansızlaştırmak e, nüfusunu e, başka yerlere göstererek e, bölgeyi bu şekilde e, insansız bir şekilde Kontrol altına almak istiyorum. Evet, siz de BBC'den Hatice Kamer'le Kamer'in ne yaptığı mülakatta da şeyi söylemiştiniz. Yani kendi evi, evinizin de gözlerinizin önünde yandığını, şimdi 4 aile, 12 çocuk, toplam 26 kişinin bir bodrumun iki odasında kaldığınızı elektrik ve su kesintileriyle beraber çok zor şartlardan bahsetmiştiniz. Şimdi nasıl durum nasıl devam ediyorsunuz? Evet benim kendim evimde soğuğa çıkma yasalının 3. gününde top atışlarıyla karşıda yaklaşık 200 metrelik tepeden yukarı doğru, aşağı doğru evime ateşler açıldı toplarla onlarca tolmemiş yerime isabet etti ve birinci katı yakıldı biz tüm e, müdahalelerimize, tüm girişimlerimize rağmen, e, hatta milletvekillerimiz sayın sayısal sayımızın da araya girmesine rağmen, ne kaymakamlık, ne emniyet müdürliği, hem de hiçbir yetkili süren yardımcı olacak bir e, bir girişimde bulunmadılar. Tam tersine e, bizim işimizdir e, itsa söylenirsin itsa ne söndürmek için e, garajdan çıktığında da ateş açıldı. Geri gitmek zorunda kaldı. Biz evimizin yakışını yaklaşık 50 metre uzakta e, ateşlerini e, yakan ateşini gözlerimize izlemekle yetindik. E, ve o, o binada e, toplam 5 aile kalıyorduk. Şu anda 4 ayla toplam 26 kişi 18'i de çocuk olmak üzere ikisi de bebek. Bir bodrum katı, iki gözlü bir bodrum katında kalıyoruz. Yani adeta biz ölüme tekerliyoruz. Bu sadece belki ben şu anda siz bu fırsatı verdiniz. Ben kendimi dile getirebiliyorum. Benim durumumda olup da kendini dile getirmeyen yüzlerce aile var şu anda. Evet. Yüzlerce aile evler yakılıyor. Her gün onlarca ev yakılıyor. Örneğin dün akşam benim bulunduğum mahallede ee, bir adam pencereden e, toptan, hangi yere isabet ettiğini görmek için pencere, kafasını pencereden dışarı çıkıyor ve kafasından vurularak öldürülüyor. Yine yine bizim bir akrabamız dün akşam yine evinin önünde yani ya e, kendi evinin önünde havlusunun hemen dibinde e, daha dışarı çıkmadan yine e, sırtından vurularak öldürülüyor. Yani Kıvazası burada soğutma yasakı e, demek e, çok hafif kalacak çok yanlış olacak burada nefes almak yasakı vardır burada yaşama yasakı vardır evet. diyebiliriz evet e, peki e, bir de şeyi sormak istiyordum e, bu, bazı HDP'li milletvekillerinin e, bölgede e, bulunduğunu ve onlarla temas etme imkanı da zaman zaman bulunduğu onların da bir gayreti biraz önce bir tartıştığımız bir konuda vardı burada arkadaşlarımız programcı arkadaşlarımız da evet. Cumhuriyet Halk Partisi'nden de mesela bölgede Hilmi Yarayıcı ve Cihan Cihaner'in bulunduğu onlarla ilgili de temasınız olabiliyor mu Cumhuriyet Halk Partisi bu konuda bir şeyler yapıyor mu? İlhan Er'in ve yarayıcının, hatta milletvekili İlmi Yarayıcı'nın Hı. ve İstanbul Milletvekili İlhan Cihaner'in. Bu konuda bir e, Bizim iletişim imkanlarımız çok kısıtlı. Evet. Yani bu telefonu örneğin sizinle konuşabilmek için dinde beri kullanmamış. E, Yeter ki sizinle iletişim kullanabileyim. E, çünkü elektrikler kesik. E, elektrik kesik olunca da internete gire giremiyorsun, televizyonu izlemiyorsun. Televizyonu izlemiyorsun. Ee, yani doğru o kadar şey ki yani, e, Sayın Cihan Cihaner'in e, bölgede olması e, olduğunu da bilmiyordum ama olması olumludur. Umarım e, gördüklerini objektif bir şekilde dünya kamuoyu artık Türkiye kamuoyundan bir beklentimin de olduğunu söyleyemem. Çünkü dünya, Türkiye kamuoyunun bu duyarsızlığı, bu sessizliği e, AKP hükümetine, bizlere bunların yaptırılmasına müsaade ediyor. Evet. Dolayısıyla can, Cihan erin, sen, can, Cihan Erdoğan'ın bölgede bulunması, birebir halkla buluşması, medyadan bakımsız mağdurlarla buluşması bir nezada olsa sesimizi dünya kamuya duyurabilir diye düşünüyorum. Böyle bir girişim oluşturdu. İyidir, olumlu bakıyorum. CHP'nin de e, AKP'nin suçuna, günahına ortak olmaması açısından e, iyi bir girişim olduğunu düşünüyorum. Evet, ben, benim de bir sorum var müsaadenizle. Yani temel ihtiyaçlardan biraz da bahsetmek istiyorum, sormak istiyorum soruyu daha doğrusu. E, elektrik, su ve gıda nasıl karşılanıyor şu anda? Bunlardaki e, eksiklikler nasıl ortaya çıkıyor? Bunlardan bahsedebilir evet. miyiz biraz? Tabii. Şu anda 10 e, gündür. Sadece ekmek, zeytin yiyoruz. Yani yemek pişiremiyoruz. Ekmeği de e, o iki gözlü odamızda e, çalılarla çalılarla e, pişirmeye çalışıyoruz. Bayat ekmek e, alıyoruz. E, evi yanmamış yakın, yakınımızdaki komşularımızla un almaya çalışıyoruz. E, yani anlayacağım 26 kişi bir e, nüfusa bahsediyoruz. İkisi bebek 18 çocuk. Ee, gerçekten çocuklar ağlıyor, hasta var. Örneğin eşim yakın dönemde ameler geçirdi. Tedavisini geçire yapamıyoruz. Ee, annem e, asıl hastası, e, tansiyon hastası. Dolayısıyla bütün çocukların, e, özellikle e, kadınların psikolojileri bozulmuş durumda. E, herkes her an kendini ölüme e, hazırlamış durumda. Ne zaman e, öldürüleceğinin e, şeyini bekliyor, sırasını bekliyor. Yani acaba bugün bize mi top bize mi hesap edecek? Dün komşumuzdan hesap ettik, bugün biz mi öleceğiz gibi artık insanlar gelecek değil ölüm hesaplarını yapmaya başladı. Gerçekten de şu anda bizim gündemimiz ölümdür. Acaba yani bizi ne zaman öldürecek? Nasıl öleceğiz? Toplamı öleceğiz? Bomba mı öleceğiz? Silah vermesiyle mi öleceğiz? Bu gibi bir şey var. O yüzden o yüzden Örneğin dün bizim bir komşumuz aile canı açlıklarına başladı. Ama biz ölüm orucuna başlayacağız dedi. Ölelim yani dedi. Bir aile? Evet bir aile ölüm orucuna başladı. Başlayacağını söyledi daha doğrusu. Hı hı. Evet. Evet. Çünkü gece de gıda olmazdur. Yani 10 gün e, 130 bin nüfuslu bir ilçeyi sen ablukal dışarı çıkmasını bırak dışarı çıkmasını kafasını tenceresine çıkaranda kafasında vuruyor vur. e, bu insanlar nasıl yaşayacak? Yani bu e, gerçekten bizim e, şu anda gördüğümüz muamele e, işidin koban halkına, halap halkına, e, Ceylan e, şey. Serican'a halkına yaptığın aynısıdır. Şimdi ne yani e, burada burada bir savaş falan da yok. Ona söyleyin yani bir savaş değil burası. Savaş değil bu? Savaş karşı tarafın da e, aynı oranda da silahlarıyla savaş yapılır. Bir hal bir ananın zılgıtıyla e, tanga, karşı karşıya savaş mı olur? Burada bir katliam vardı, kırım var. Dolayısıyla e, e, artık insanlar e, gıdayla e, sorun etmiyor. Çünkü e, artık ölmek üzeredir. Yani kuru ekmek e, yeterli kalıyor. dün ben size bir, bir anlatıda anlatayım. Düğün yine e, bulunduğum halede bir paylaşım görürdüm. E, bir paylaşım görürdüm. Çocuklar onlar da çocuk toplanmış bir bez üzerine yazmışlar devlet bizi öldürme yeter. Yani bu sloganı yazmışlar. Devlet bizi öldürme yeter demiş. Yani artık çocuklar devletin kendilerini öldürebileceğinden e, korkuyorlar, şüphe diyorlar Bu kaygı taşıyorlar. Evet. evet çocukların psikolojisi tabii çok ayrı. Onu da tekrar konuşma fırsatı belki bulabiliriz. Evet çok teşekkür ederiz Bahattin Yarcık. Yani gayet vahim bir ortamı ...içinden konuşmaya çalışıyoruz. Ee, ben de teşekkür ederim. Bu e, fırsatı verdiğiniz için e, e, sağ olun. E, kolaylıklar dileriz. Önümüzdeki günlerde de belki tekrardan bağlanabilme ihtimali de bulabiliriz. Tamam ne zaman görüşürüz. İsterdığını sağladınız. Teşekkür ederim. <Gülüyor> Çok ee, teşekkürler Bahattin. İyi günler. Dikkatli olun. Güle güle. Evet Cizre'den ...Bahattin Yağarcık... Konuştuk Nur Mahallesinden dört aile toplam 28 kişi 18'i çocuk galiba ya da çok ço çocukla beraber 28 kişinin bir bodrumun iki odasında kalıyorlar son derece elektrik ve suyun olmadı ve bir çeşit gerçekten gündemimizin gündemimiz ölümdür dediği bir ortamın yansıtıcısı olduk vahim ve karanlık bir ortamdan günlerden geçmekteyiz inşallah buna bir mecliste başta olmak üzere e, siyasi bir çözüm e, bulunması yakın gündemimize gelir diye şimdilik bu noktada bunu bırakalım bir ikinci son e, önemli haberlerden birinin de bu şeyle ilgili olduğunu söylemem eee Seymour Hersh'ten bahsetmiştik. Pulitzer ödüllü çok deneyimli duayen gazeteci Seymour Hersh çok bomba gibi bir haber daha patlattı. yani şeyin Amerika Birleşik Devletleri Genelkurmay Başkanlığının dolaylı olarak Beşar Esad'ın Suriye'de cihadi gruplara karşı mücadelesine destek verdiğini ve bu istihbaratın Rusya, Almanya ve İsrail üzerinden yapıldığını ortaya koyan bir açıklama yaptı. Democracy Now!'da da çok ayrıntılı bir söyleşisi vardı Seymour Hersh'ın ve şunu söylüyor yani şöyle düşünüyor Amerikan ordusu bu istihbarat Esad'a e, Cephe Celnusrai ve İslam işi İŞİD'i e, geri itmesinde yardımcı olarak olacaktır. Bu istihbarat diye düşünülmüş. Ki kendisi de Cephe Celnusrai'ye doğrudan hedef alan saldırılarda bulunuyordu. Evet. Amerika Birleşik Devletleri'nin hava kuvvetleri de Evet çok ilginç aslında. Yani diyor ki hatta Hörş'ün iddialarından biri de şu Amerika Birleşik Devletleri Silahlı Kuvvetleri Suriyeli isyancıları silah da vermeye şey yapmışlar. Yani silah vermeye kalkmışlar çünkü Esad'ın bu ortak düşmanlığa karşı yardım etmesi konusunda ispatı olur diye ve bu birkaç kaygıdan e, hareket ettiğini söylüyorlar orta e, ortak komuta konseyi diye adlandırabileceğimiz genel kurmayın Amerika'da e, yani e, Suriye'deki isyancıları cihadilerle bağlantılı olan isyancıları ee, da e, ya yani Esad'ın e, Moskova'daki şeye üzerine e, iyice konsantre olduklarını e, Esad'ın Moskova'daki müttefiki üzerine ve aynı zamanda Beyaz Evi'nde Türkiye'yi ve Suudi Arabistan'a e, Suriye'deki aşırı gruplara destek vermesine karşı Obama'nın bir karşı çıkmamasına kızmışlar. Öyle deniyor. Ve çok şaşırtıcı, çarpıcı iddialar var. Doğrusu yani Suriye ile Amerika Birleşik Devletleri arasında doğrudan bağlantı olup olmadığı gibi ilginç <gülüyor> konular var. Seymour Hersh'ın tabii şeyini de söylememiz lazım. Çok önemli bir çalışmalara, tarihi çalışmalara da imza atmış birisiydi. Ee, öncelikle 1968 yılında şey yapmıştı. Ee, yanılmıyorsam Milay katliamını ortaya çıkararak Amerika Birleşik Devletleri'nin hiç basında yer almayan en önemli şeyini görüyoruz kamuoyunun asla bilmediği bir siville sivil katliamını ortaya çıkaran ilk gazeteciydi. Ve kimsenin ilk ortaya koyduğu zaman, açığa çıkarttığı zaman bu iddiaları kimse inanmamıştı ama sonunda haklı çıktı ve Vietnam Savaşı'nın sona erdirilmesinde de katkısı olduğu bu haberlerin açığa çıkığının şimdi çok düşünülüyor. Birkaç yıl yani en azından bir miktar öne alınmasında katkısı oldu deniyor. Daha 72'ye evet. kadar sürdü oysa tabii. Bir ikinci çok önemli şeyi de açığa çıkardığı bir şey de ondan yıllar sonra Ebu Greyb hapishanesindeki şeyleriydi. Genişletmesiydi, haberi genişletmesiydi aslında. Çünkü 2013 senesinin 1 Kasım'ında Associated Press'in yayınladığı bir büyük uzun bir makaleyle beraber Abu Graib cezaevinde Amerikalı gardiyanların Irak'ta mahkumlara neler yaptığı detaylı bir şekilde anlatılmıştı. Bir, so bir sonraki sene 2004 senesinin Nisan ayında da... E 60 dakika adlı programında CBS haber programında bunun fotoğraflarıyla beraber göstermişti ve ardından da Mayıs ayında Seymour Hersh, The New Yorker dergisinde yayınladığı evet. bir makaleyle beraber bunu daha geniş kitlelere yayılmasını sağlamıştı. Evet, yani e, oldukça önemli yeni iddialarla da e, bu karmaşık ve kargaşa dolu dünyadan haberler takip etmeye devam edeceğiz. Bir... En önemli iddialardan bir tanesi Seymour Hersch demişken bu konunun devamı Hı. da şey, takibi de gelmedi. Ee, Suriye'de e, Guta'da bölgesinde yapılmış olan ki, e, kimyasal saldırının arkasında e, Türkiye'nin de olduğunu söylendi. çiftli iddialar vardı. Türkiye kaynaklı sarin gazı iddiasını ortaya atmıştı Seymour Hersch. Evet CIA'in Libya'daki silahları Türkiye aracılığıyla Türkiye Suriye'ye taşıdığı da Söyleniyordu hatta. Evet ama detaylı bir şekilde bu haberin devamını göremedim ben açıkçası. Yani şey diyor Pentagon yalanladı bu yazıyı ama ben haberimin arkasındayım diyor Seymour Hersh ve yani demokrasini ayrıntılı olarak takip etmek mümkün. Dinleyicilere de tavsiye ederiz. Türkiye'nin yani Amerikan istihbaratının telefon dinlemeleri ve insan kaynakları aracılığıyla Türkiye'nin yıllarca Nusra cephesini daha sonra da IŞİD'i desteklediğine dair kanıtlara sahip olduğu da iddia ediliyor. Evet. İlginç. Yani. İlginç evet. Belki de kanıtlar ortaya çıkar. çıkarsa da herkes görür bunu. Evet. Bir de çok ama yani bir... kanıtlar ortaya çıkmadan da böyle bir durum nasıl var diyebiliriz? Simurhoşu inanmamız lazım böyle bir deneyimli de gazeteciye. Evet. Ee, ben ya yani konuşmayı sen de bir bakarsan. E... ...sümüyle sonuna kadar arkasındayım... ...ve hiç tartışılacak bir şey yok... ...Pentagon falan doğru söylemiyor diyor... Ee, ...şeyde... ...son bir haber olarak da şunu verelim... ...tarihin en önemli... ...berbat haberlerinden biri de... E, ...mülteci sayısının... ...Avrupa'ya... ...bir milyonu aşmış olduğu... ...haberi bu yıl... ...bir milyon kişi Avrupa'ya gelmiş... ...savaşlardan... ...kıtlıktan, kuraklıktan kaçarak... ...yani... International Organization for Migration IOM yani mülteci uluslararası örgütü geçen yıla göre 4 kat atmış yani 250 bin civarındaymış geçen sene bu sene rakam 4 kat atarak bir, artarak 1 milyona çıkmış durumda ve en büyük halk güçü, kitle güçü 2. Dünya Savaşı'ndan birine hiç şüphesiz Türkiye'den Yunanistan'a geçenlerin sayısı 800 bin olarak nitelendiriliyor Evet, zaten büyük çoğunluğu tabii Türkiye'den o yolu kullanıyorlar tabii. Ve 3700 insan bu olmuş durumda. Ee, ve ya da kayıp geçmeye çalışırken Suriye'den, Irak'tan, Afganistan'dan gibi daha dün başladı. 3 şey var. Evet, daha dün 11 kişi hayatını kaybetmişti Kuşadası'nda. Ve bu haber bazı gazetelerde 11 kaçak öldü gene diye vermişmiş ya o mesela 12 diyor sabah gazetesinin sürmanşetinde nedir Ege'de yine kaçak faciası. Kaçak, kaçak. faciası hı hı. evet. Ne diyeceğini insanın bilemediği bir durum işte böyle. Çocuk kaçaklar. Üç çocuk mu çok kaçakları? Kaçak evet. çocuk diyeceğiz değil mi? Kaçak çocuk evet. Hala bu dil kullanılıyor. Nefret söylemi de hakim. Ve bir diğer taraftan da kaçamayanlar da mülteci kamplarında yaşam savaşı veriyorlar. Tam anlamıyla. Savaştan kaçıp yaşam savaşı veriyorlar. Ee, UNICEF'in rakamlarına göre Irak'taki, sadece Irak'taki mülteci kamplarında bir milyondan fazla çocuk yaşıyormuş. Bu çatışmalardan ötürü evlerinden olmuş. Bir milyondan fazla çocuk varmış. Sadece Irak'ta. Evet. Gündemde kaçış ve ölüm var. Biraz önce de Cizre'den konuştuğumuz İnsanın söylediği gibi gündemimizde ölüm var ve kaçmak var savaştan, açlıktan, kırılmaktan. Böyle bir seneyi kapatmak üzereyiz. Evet. Bakalım neler olacak diyelim. Bir başka parça çalmayıp e, bitirelim programı. Saat dokuz oldu. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. açık gazete.